Türkiye Yeni Bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip Ben Beri Ben Demokan Size bu hafta kendi korkularımızdan bahsedeceğiz Sadece bizlerin, biz üçümüzün değil de Yerleşik olarak bugünün, bu toprakların, bu zamanın Belki de bu kültürün, bu medeniyetin korkularını birazcık anlamaya, anlatmaya çalışacağız Evet, nelerden korkarız diye düşündüğümüzde Bilinmeyen korkusu, karanlık korkusu bunların hepsi çocukluğumuzdan başlayan temel korkular sanki. Ama korkuyu yaratan unsurları düşündürüyor. Korku terimi tek başına karşımıza aniden çıkan bir şey kadar basit de olabilir. Zaman içinde gelişen, gerilim ile dozajı yükselen beklentilerin bir sonucu da olabilir. Aslında korkuyu tam manasıyla ele alacak olursak insan için korku yaşamını devam ettirmesi için temel içgüdü. Yani eğer biz korkmazsak yaşamımızı devam ettirmemiz çok güç olurdu. Çünkü kendimizi sakınmazdık veya oturup bir şey yapacakken onu iki kere düşünmezdik. Örnek karşıdan karşıya geçerken ışıklara dikkat etmezdik. Öyle haldır küldür giderdik. Çünkü ölüm korkumuz olmazdı. Evet yani, toplumun büyük bir kesiminden bahsediyorsun aslında bir yandan da ama hı hı. E, korkusuzca yaşayan. Ha tabii evet bizim toplumumuzda e, var öyle intihar meyilli e, <gülüyor> insanlar ama genel olarak korku insanın e, yaşamına bir tehdit sonucu doğan bir duygu. Evrimle birebir ilişkili güdüsel olarak ilk çağlardan kaçmamızı gerektiren her şeyi yerleştiren bir şey korku. Burada bahsetmiş olduğumuz korku aslında bizim en temel, en derindeki bilinç düzeyinin altındaki bir korkuyu temsil ediyor. Bundan da ilk biz bahsetmiyoruz. Tabii ki psikiyatristler ya da bilim insanları bu konuda birçok çalışmalar yapıyor. Fakat edebiyatçılar da bu korkunun üzerine bayağı düşüyorlar. Paul'dan örneklemek mümkün. Ambrose Beers'ı işin içine getirmek mümkün. Ama benim bir anekdot olarak nakledeceğim şey Jack London'dan olacak. Jack London'ın Adem'den önce... Küçük kısa romanı, novelası, direkt olarak bu konu üzerinedir. İnsanların yüksekten düşmesi ya da bir yerden düşüyormuş gibi hissederek bir kabusların uyanması hadisesini. Evrimimizin erken döneminde kuzenlerimiz olan maymunların ya da ilk en temel insanların ağaçlar üzerinde, yırtıcı hayvanlardan korumak için ağaçlar üzerinde yaşarken aşağıya düşme korkusu. Daha birincisi bir yerinizi kırarsınız, ikincisi öldürülürsünüz, avlanırsınız gibi bir korkuya tekabül ediyor. Genel olarak da korkuyu özellikle edebiyatta süren şey başkalarından zarar görme korkusunun yanı sıra kendi içimizde barındırmış olduğumuz, bu bilinç düzeyinin altındaki nadiren su yüzüne vuran ama hayatımızı da yöneten e, bu tarz korkular. Evet o açıdan e, birbirleriyle ilişkili görünüyor. Acı ve korku bizi kurtaran şeyler bir yandan. Hem istemiyoruz onları bir yandan da onlar olmadan varlığımızı sürdüremeyiz. Acı çekeceğiz ki Acı çekmemek için dikkat edelim bazı hareketler yapalım kaçacağız ki bizi yok edecek bizi yaralayacak öldürecek şeylere maruz kalmayalım. Mesela bazı insanlar vardır acı eşikleri çok yüksek olduğu için yaralandıklarını hissetmezler. Ve bundan dolayı da durumları tehlikelidir. Çünkü ciddi bir yaralanmada bile acıyı hissetmedikleri için kanamadan zayıf düşebilirler hatta ölebilirler. Mesela bu gerçekten ciddi bir durumdur. Çünkü savunma mekanizması acı. Evet. Sen acıyı hissederek o tehd tehdidi alıyorsun veya görsel de alıyorsun muhakkak ama en büyük alarm noktan acı. Şimdi bunu sanat özellikle kendisinin konusu yapıyor yeri geldiğinde. Kahramanlarında, unsurlarında, kötü adamlarında kullanıyor. Acı eşiğini tanımlamak gerek. İnsanlar olağanüstü bir durumla karşılaştıkları zaman vücutlarının salgıladığı kimyasallar nedeniyle acıya karşı bir tolerans Geliştiriyorlar o bilinen bir şey ya da etrafınıza karşı bir farkındalığınızı durduran bazı şeyler e, yaşıyorsunuz işte adrenalin bunu yapıyor yeri geldiğinde işte e, bizim meşhur mutluluk şeyimizin endorfin serotonin, endorfin serotonin gibi şeyler genelde bu tarz bir durdurmayı yapıyor ve bir kavga anında mesela atıyorum hep üçüncü sayfa haberi olarak düşünün bir kavga anında insanlar gidiyorlar. Birbirleriyle boğuşuyorlar. O boğuşma anında kişiler yaralandıklarını anlamıyorlar. Tabancayla vurulan insanlar bile 10-20-30 saniye boyunca sorunun ne olduğunu anlayamıyorlar. Çünkü o esnada adrenalin çok yüksek bir uyuşma safhası da var. Bu bizim bedenimizin en ilkel formu aslında. Vücudun kendini savunma şeyi. Aynen bir savunma mekanizması. Evet. Hatta senin verdiğin adrenalin örneğine bir örnek vereceğim. Annelerin, babaların işte çocuklarını kurtarmak için tonluk arabaları kaldırdığını yazan haberleri görürüz. Evet. Bir de korkunun ben böyle davranmasını sevmiyorum ya da insanların korkuyu bu şekilde istismar edip bir kural kitabı içine dahil etmesine bir ceza aracı olarak kullanmasını pek aslında sevmiyorum ama korku sizi bir yerde ayaklarınızı yere basmanızı sağlayan şey oluyor. Çok yüksek kısa sürede çok yüksek hızlara çıkabilen bir motosiklet sürdüğünüz zaman Hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğunuzu motosikleti çalıştırmadan önce biliyorsunuz. Ama saatte 100-140 kilometreye çıktığınız zaman vücudunuzun salgıladığı bu kimyasallar nedeniyle bir anda uyuşma durumuna giriyorsunuz. Ve adrenalin yüzünden 200 kilometre hıza çıkıyorsunuz mesela. Hayatta yapmayacağınız şeyler. Birazcık korkunun aslında önleyici bir tarafı var. Bu nedenle de bence üzerinde durulması gereken de temel de bir şey. Bu durdurucu olduğu kadar aynı zamanda aslında itici bir güç de olabilir. Yani çarpık bir hal de alabilir. Mesela adrenalin tutkunları vardır. Normalde bir insanın yapmayacağı şeyleri denemeye kalkarlar. Çok çok tehlikeli ve ölüm tehlikesi olduğunu bile bile yaparlar. Tabii bunun endorfinle de karşılığında aslında bir örnek verebileceğimiz bir yanı var. Özellikle sporcularda spor yaparken belirli bir süre sonra endorfin salgılanıyor ve endorfine bir süre sonra alışıyorlar. O yüzden kendileri vücutlarını zorlamak zorundalar ki o endorfini yeniden salgılayabilsin vücut ve o yüzden gittikçe bir yani acı çekmek belirli bir oranda genelde sporcularda görünen bir şey hoşlarına gidiyor ve o yüzden onun üzerine gidiyorlar böyle bir etkisi de var. Evet, Clive Barker özellikle bunu iki manada birleştiren öykülerine çok kullanan bir yazar. Ben de devamlı Clive Barkerın sözcüsü gibi ya da işte şeyi gibi davranıyor, i̇şte billboard işte. gibi davranıyor onu. Bunu söylemek lazım. Acının ve zevkin insan vücuduna ya da insan beynine, ruhuna yaptığı şeyler var ve bunlar birbirine çok yakın. Genelde de büyük usta bu ikisinin birbiri arasındaki geçişlerini hatta sınırlarının fırlaştığı yerleri anlatır. Büyük bir zevkin peşindeyken daha önce Mark Edesad'ın da söylediği gibi büyük bir acının içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Acı sizi oraya taşımıştır gibi korkunun önemli öğelerinden unsurlarından bir tanesi olduğunu söylemiştik bunun sebebi de kötü adamların mesela 13. Cuma filmindeki Jason'ın öldürülememesi hastası var fiziksel zarar ya da bir bedene verilecek zarardan kendisi o girdiği durum itibariyle muaf. muaf bir şekilde ona karşı bir direnci var demek istemiyorum ama yani bir direnç sistemi var <gülüyor> korkunun başka formları da var yani bu ...nasıl söylemeli e, maddi bir forma olduğunu düşünüyorum ben. insan bedeninin, bizim bunu korku olarak tabir ediyoruz... ...ama e, sonuçta bir durumu, korku, bir ürküntü, e, bir çökme anına tekabül ediyor. Bu da sizi daha çok hayatta tutuyor, söylemiştik zaten. Ancak bunu ortaya çıkartan sebepleri de bir ele almak, bir düşünmek gerekiyor. Ben insanların bilinmeyenden korkmasını bir masaya yatırmak istiyorum... Siz bilinmeyenden mi korkuyorsunuz yoksa karşınıza gelecek durumda işte geleceğin bilinmezliği içerisinde daha evvelden karşılaştığınız ve size acı vereceğine düşündüğünüz bir durumdan mı korkuyorsunuz? İnsanlar örneğin Türkiye'ye ya da Orta Doğu örneğini alalım cinlerden çok korkuyorlar ve karanlık bir yerde yürürken cin ya da vampirin çıkması onlar için çok şey değil. Ama yani işte vampir beni korkutmuyor örneğine belki ileride tekrar gireriz. Karşısına çıkan cin tarafından çarpılmaktan korkuyorlar. Ve cinle alakalı olarak bir gerçek işte kayda alınmış bilmem ne bir şeyler ortaya konumadığı halde belki yeri geldi. Çok flu örnekleri var, delilleri var. İnsanlar gene de onunla karşılaşmaktan korkuyorlar. Yani bir bilinmezden değil kendilerinde tanımlı olan bir bilinenden korkuyorlar. Yüksekten düşmekten korkuyorlar çünkü çocukken düşmüşler. İşte kollarını bacaklarını kırmışlar belki. Güdüsel olarak başka şeyden sıcak sobaya elini basmaktan korkuyorlar. Ama yani sıcağın böyle bir tesiri olduğunu bilmediğim bir durumda o bir bilinmez ama sonuçta sende bir korku ya da bir ansiyete durumu yaratmıyor. Ama sonuçta sobayı gördüğünüzde ondan uzaklaşarak geçiyorsunuz evin içinde gibi. Bu şekilde ön tanımların da aslında insanların bilmeyenden değil bildiklerinden ya da bildikleri bir kötü durumla karşılaşmaktan korktuklarını. Düşünüyorum. Şimdi çocukluktan hatta bebeklikten itibaren yetişkinliğe kadar psikolojik olarak bir kod oluştururuz zaten nelerden korkmamız gerektiğine dair veya nelerden korkmamamız gerektiğine dair ama bunun yanı sıra bir de yaşamış olduğumuz şeylerin bize getirdiği elementler vardır yani mesela senin çok korktuğun bir şey bir başkasına hiçbir şekilde korkma sen kelebekten korkarsın çok basit bir örnek veriyorum. Evet. Ama bir başkası korkmaz. Mesela şeftaliye dokunamayan insanlar vardır. Tüylü şeyleri dokunamayan insanlar vardır. O onlarda bir e, iğrenme, bir korku duygusu oluşturur. Bu evet. tamamen e, gelişim esnasında bana göre, gelişim esnasında psikolojik olarak kodlanmış bir şeydir o kişinin sistemine. Bir de yani bilinmez korkusu deyince bir yandan bilinmezin içinden... Bildiğin bir şey gelecek. işte ondan korkuyorsun kadar kesin bir saptama yapıp yapamayacağımızdan da emin evet. değilim. Yani bilinmezin içinden nasıl olsa bir zarar gelecek. Bu olabilir. Yani ben karanlık burası. Karanlıktan korkuyorum. Çünkü bu karanlığın içinden bana zarar verecek bir şey gelebilir. Herkese dair bir korku olabilir. Ama korkacak hiçbir şeyim yok bildiğim. Korkacağım bir şeyin gelmesini cin çıkacak, vampir çıkacak ya da orada görmüyorum çukur vardır çukura düşeceğim kadar net nokta atış korkular belirleyemesek dahi e, yine varoluşumuzla ilgili bir şey hayatımızı devam ettirebilmek için bil bilmediğimizden korkmak zorundayız. Evet. Çünkü bilmediğimizin içine girmek bizi ölüme götürebilir. Tabii mesela şöyle bir örnek de var. Her karanlıktan korkmayız. Mesela içerik oda karanlıktır ama o kara, yani karanlık odaya girmekten korkmayız. Çünkü o ortamı tanırız. Tanımadığımız bir ortamda karanlık bizi daha çok korkutur. Bana göre insanın bu işe içgüdüleri de biraz katmak lazım. Yani mesela tamamen sessiz bir ortamda siz oturuyorsunuz. Evde kimse yok. Kimse olmadığını biliyorsunuz. Bir ses duyuyorsunuz veya o sesin evdeki herhangi bir şeyden çıkmayacağını biliyorsunuz. ...içgüdüsel olarak buna tepki veriyorsunuz. Çünkü kaynağını bilmiyorsunuz. Böyle yani bunu çıkarabilecek bir şey yok evde. Ee, i̇çerisi karanlık işte o kaynağa doğru gider misiniz gitmez misiniz noktası... ...o içgüdülerinizin sizi nasıl uyardığına bağlı kalıyor. Yani seni korkutmuyordur içerki odadaki karanlık... ...ama 10 yaşında bir çocuğu çok korkutuyordur. Çünkü o kendi odası dahi olsa... O odonun içinde, hayal gücünde bilinmezler yaratabilir ve o bilinmezlerden korkmaya devam edebilir. Evet. Ön... Gene aynı oluşturulmuş kodlara geliyoruz. Yani evet. bir şekilde içgüdüsel olarak verilen bir tepki. Evet. Şu ana kadar ne, ne seviyeye geldik? Birincisi bir bilinç düzeyinin altındaki ilkel korku diyelim buna. İnsan bedeninin ilkel bir şekilde vermiş olduğu tepkiler toplamına belki korku deriz. Ya da bir tehdit yaratması. Yani etrafındakileri tehdit olarak görmesine. İkincisine toplumun, kültürün ve kendi yaşantımızın, tecrübelerimizin oluşturmuş olduğu bir kanun kitabı olduğunu düşünüyorlar. Rulebook diyorlar. Ben şimdi çok kötü çevirdim ama. Kurallar kitabı. Buyurun kurallar kitabımız olsun ve ona göre artık daha dikkatli. Diken üstünde değil ama dikkatli bir şekilde yaşamayı seçebiliriz. Bu da bir korku. Ama şeyi çıkartmamak lazım. Şimdi bizim dilimizde bazı kelimeler birden fazla mevhumu kavramı kapsıyor ve o nedenle de bir karmaşa yaratıyor. Şimdi korku aynı zamanda bir fiil, bir eylem ama aynı zamanda bir kavram, bir toplam bütün oluşturuyor gibi düşünün. Biz bazen korku dediğimizde paniği anlatmaya çalışıyoruz. Bir anda bizi sıçratan, karşımıza çıkan ve bizi şok eden, donup kalmamıza sebep, Olan şeyde biz korku diyoruz. Dehşeti bazen tanımlıyoruz. Vahşeti bazen tanımlıyoruz. Ondan sonra şoku tanımlıyoruz. İnsanların içine düştüğü şeyi böyle korku olarak tanımlıyoruz. Ama birazcık bunun içini doldurmak gerekiyor. Belki de bu programın yapılma sebebi de buydu bizim aklımıza gelen. Çünkü biz korku yazıyoruz ama korku çok geniş bir şey ya. Yani biz ne yazıyoruz onu anlatmak. Ve oradaki benim hayran olduğum kısım aslında belki de bu kadar basitçe kısıtlamamak lazım. Bütün insanlığın bilinçli... Ya da bilinçsiz hayran olduğu kısım bana sorarsanız özellikle sanatların pek çoğunda bu sağlansa da edebiyatta bu anlattığımız içgüdüleri ortada hiçbir şey yokken yaratabilme başarısı olmalı. Evet. Yani korku edebiyatının. Sadece tamamen güvenli bir ortamda oturup sıcacık kahvenizi içerken sakin sakin her zaman tanıdığınız koltuğunuzda aydınlık bir ortamda belki çevrenizde tanıdığınız insanlar varken size yalnızlığı, bilinmezi, karanlık korkusunu, canavar korkusunu yaşatabilmesi bu sanatların en büyük gücü. Ve bir yandan da insana doğru noktalardan temas etmesi doğru noktalardan temas etmesi. Bu gerçek korkuyu yaratıyor. Yani ortada gerçek bir tehlike yok ama siz gerçek bir korku yaşıyorsunuz. Evet. Ve bunu sesi, müziği kullanmadan, görüntüyü kullanmadan sağlayabilen bir edebiyat var elimizde. Yani sinema benim en sevdiğim sanat ama bir yandan da malzemeleri insanı korkutma yolunda çok daha güçlü ve kolay çünkü siz görsel bir şeyler yaratıyorsunuz, ses veriyorsunuz, müzikle gerilim sağlıyorsunuz vesaire. Edebiyatta bunların hiçbiri yokken dahi tamamen insanın hayal gücüne hitap ederek siz bu korkuyu zihinlerin içinde yaratabiliyorsunuz. Onun başarısı da bence o. Mesela ufak bir örnek vermek istiyorum. Stephen King'in İt yani o adlı eserinde bir sahne vardır. Bir buzdolabı vardır. Buzdolabı kapalıdır ve şeydir, atılmıştır. Yani hurda bir buzdolabıdır. Buzdolabını açarlar ve devasa sivrisinek benzeri bir şeyler çıkarlar. Yani kan emici, yaratıklar çıkar. Ben orada kitabı elimden bıraktığımı hatırlıyorum ya. O kadar. Hani sadece tiksinmek değil, korktum, ürperdim yani. İşte bu bence korku edebiyatının gücü. Evet. O yazarın gücü birazcık da. Korku Edebiyatı'nda benzer şekilde bu bir klişe mesela bir oyuncak kutusunun içerisinden çıkan paleço gibi ki King bunu daha sonra yazdı paleço'yu gibi bir şey var o da bir panikten geliyor hatta pan tanrısından geliyor yani pan, doğa ve kır tanrısı olduğu kadar aslında korkunun da tanrısı Phobos'la beraber Antik Yunan'da çok büyük bir çirkinliği olduğu için insanlara sadece irkilme tiksinme şeyi yaratmıyor aynı zamanda Dişleri olmadığı bir keçeye benzediği halde bir tehdit unsuru da yaratıyor ve o yüzden siz panla karşılaştığınız zaman hem madden fiziksel hem de zihinsel bir şekilde bir durma seviyesine geliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bunu doğada kullanan hayvanlar da var. Kaplan kükrüyor mesela sizi bir anda şok ediyor ve bir paniğe sevmek oluyor sebep oluyor. Ama ben burada tehditi tanımlamak gerektiğini de bir yerden düşünüyorum. Stephen King o sahneyi o kadar güzel yazıyor ve kahramanının duygularını o kadar iyi anlatıyor ki siz bir anda görünmeyen kablolarla o kişiye doğrudan bağlanıyorsunuz. Ve onun gözlerinden artık hissetmeye, görmeye başladığınızda direkt olarak o sinekler size yaklaşıyormuş gibi geliyor. Size dokunuyormuş gibi geliyor. Ki orada kahramanların çocuk olması da çok büyük etki. Siz çocuk olarak şahit oluyorsunuz. Evet. Demek burada ne görüyoruz? Korkunun en önemli öğelerinden biri de empati. Yani bu empatinin kurulması bizde ortada gerçek bir korku kendimize dair bir tehdit yokken dahi başkaları için hissettiklerimizi sanki kendimiz hissediyormuşuz gibi evet. bir duygu yaratıyor. Şimdi tam burada bu mevhumun üzerine bir parmağımız basalım ve belki de işaretleyelim kalemle. Yazalım buraya. Buraya geri döneceğiz vampirler konusunda. Vampirlerden Türkler korkuyor mu korkmuyor mu evet. mevzusunu bir açacağız. Burayı unutmadan devam edelim. Şimdi korkunun bileşenleri var. Kendi içerisinde diye biz daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Hangisi vahşet hangisi dehşet haline geliyor. Bu şimdi şu ana kadar ki bahsetmiş olduğumuz sizde kayıtlı olan ürküntü yaratacak tehdit unsuru olan şeyler. Bu durum aslında sizin vereceğiniz tepkileri bir bütün olarak ele almanız gerektiğini ya da Yazarsanız kahramanınızın ne tepki vereceğini tek kanaldan değil de bir bütün olarak ele almanız gerektiğini gösteriyor. Şimdi dehşeti ve vahşeti tanımlarken bu şekilde konuşuyorum. Dehşette birazcık daha bu kurallar sinsilesi üzerinden daha önce sahip olduğunuz deneyim ve öğretiler üzerinden nelerden korkmanız gerektiğine dair bir fikriniz varken şöyle tarif edeyim. Karanlık bir odanın içerisinde yürüyorsunuz. Ayağınızı bastığınız zemin oynak kıvrak. Ve yani... Ben aslında bir kum üzerinde mi yürüyorum, çöplerin üzerinde mi yürüyorum yoksa ölmüş insanlar üzerinde mi yürüyorum diye görmüyorsunuz. Bir ürküntü içerisindesiniz. Buyurun bilinmezlik ama hani çöpte dedim, insan cesetlerde dedim, oynak taşlarda dedim bunların hepsini tanıyorsunuz. Yani tanımadığınız yeni bir şey yok. İşte bu sizde dehşeti yaratıyor. Ne zaman ki ışıklar yandı ve gerçekten ayağınızın altında gerçekten cesetler varmış buyurun vahşete. Direkt olarak orada başka bir his haline geliyorsunuz. Ama işte burada belki de korkuyu anlatırken en önemli tutmamız gereken şeyin tehdit unsuru ve te tehdit algısı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sadece birilerinin ölmesine, kan dökülmesine gerek olmadan da bir şeyler karşısında acizlik hissederseniz, Hannibal Lecter'la aynı masaya oturup çay içmek, yemek yemek demiyorum, çay içiyorsunuz falan. Bu sizde bir ürküntü, bir şok, panik hali yaratabilir. Çünkü karşınızdaki kişinin güçlü ve tehlikeli olması durumu sizi bir anda böyle ham yapıp yiyip götürebilecek bir yırtıcı olması durumu e, tamamen bir ürküntüyü meydana getirir. Çünkü acizsinizdir. Tehdit olarak o denklemin içerisinde, o formülün içerisindeki zayıf hemen üstü çizilebilecek şeysinizdir, unsursunuzdur. Bu nedenle de bir hisse, duyguya girersiniz. Bir çeşit filmlerdeki ilk ölecek adam gibi. Tabii. Bu acizlik duygusu işte korkunun bir başka öğesi. Blair Witch cadısında mesela ortada... Hiçbir şey yokken, daha hiçbir e, sesler e, duyulmazken, hiçbir doğaüstü olay görülmemişken ya da işte o ritüelin üst üste dizilmiş taşlara denk gelinmemişken dahi bir ormanda doğru yönde gidiyor muyum, gitmiyor muyum? İşte burada bile ya ben Amerikalıyım diyor, Amerika'da kimse kaybolmaz diyor, kendini böyle aynen bu cümlelerle mesela o filmde Avutuyorlar. Bu avutma ne demek ya? Ben şu an acizim çünkü yani ben bir ormandayım aslında ve ormanda nereye gittiğimi de bilmiyorum aslında ve kaybolabilirim. Acizim demek ki korku gümbür gümbür geliyor. Şey gibi düşünelim bunu. Şimdi bir ana korku maddeleri var. İlk önce onları görebiliriz. Kaybolmak mesela, karanlık. Ses duymak. Bunlar hep ana korkular. Ya çoğunlukla bize fiziksel olarak zarar vereceğini düşündüğümüz ama nereden ne geldiğini de bilmediğimiz, tanımlayamadığımız şeylere fiziksel tepki vermek gibi bir şey. Yani Birini görüyorsun, karanlığı görüyorsun ama içinden ne gelecek bilmiyorsun, korkuyorsun. Sesi duyuyorsun ama nereden geldin, neyin sesi bilmiyorsan korkuyorsun. Yoksa televizyon seyrederken birinin sesi... Çok aniden açması dışında yani biliyorsun ya da korkarsan çok kısa oluyor bu korku. Evet. Bir de şeyler de önemli. Neyle karşılaştığınıza dair beyniniz çok sizi korkuya düşürüyor olabilir. O formül esnasındaki. ki insanlar bunu sıkça kullanıyorlar. Biz bunu Houdini'de insanların yönlendirilmesi olarak söylemiştik. Birçok korku öyküsünün içerisinde de o meşhur öykünün ya da romanın sonundaki ters köşeye yatırılma hadisesi bundan kaynaklanıyor. Siz kitap boyunca bir Seri katil, kiralık katil ya da işte ne bileyim bir cani beklerken... ...işte tam bir porn'un öküsünde olduğu gibi o Mork Sokağı cinayetinde... ...bir vahşi yaratıkla karşılaşıveriyorsunuz. Yani akıl atfetmişsiniz ona. Vahşiliği, canavarlığı başka şeylere yönlendirmişsiniz gibi. Bir anda tam konduramadığınız o ilkel ilk canavar haline geliyor. Beyin bazen size oyunlar oynayabiliyor. Yani o e, hiç beklemediğiniz şey aslında bütün bir e, macera boyunca... Çok büyük üstüne üstüne eklediğiniz kocaman bir canavar yarattığınız şey olmayabiliyor. Gerçek sebebi bu olmuyor. Yani hayal gücünüz bir şekilde aslında olmayan bir şeyi gayet de güzel yaratıp size süslü bir şekilde sunabiliyor. Kesinlikle. Bunun iki tane örneğini vermek mümkün. Bir tane ses duydunuz ve duyduğunuz hayvanın ya da işte canavarın ya da ne bileyim. ...doğaüstü yaratığın diyeyim artık... ...ruhsal varlığının o, bir cin olabilir... ...şeytan olabilir diye korkup duruyorsunuz mesela... ...ne boyutta olduğunu bilmiyorsunuz... ...bunun dünya üzerindeki en büyük örneği tazmanya canavarı... ...tazmanya canavarı... ...bir ev kedisinden hallicedir... ...tamam biraz gaddar bir hayvan... Tamam, ...saldırganlar hayvan, ama... ...ama sonuç itibariyle çıkarttığı olarak... ses itibariyle... ...insanlarda yani bir ayı... ...hatta bir fil büyüklüğünde bir canavar... ...korkusu, ürküntüsü yaratır... ...fakat e, onunla karşılaşmazsınız... ...aynı şekilde... Sesin insanda yarattığı korkuyu da işte dördüncü tür filminde biz geçen programda bahsettiğimiz için oynadığı ve sunduğu artık filmde birinin Sümer'ce konuşmasının korkunçluğunu düşünmek gerekiyor. O kişi o esnada tabii ki yatak havalanmış bilmem ne hadi bunların hepsi izah edilebilir hilelerle ama kişi tamamen yüzünde ciddi bir ifadeyle bir şeyler anlatıyormuş gibi gözlerinizin içine bakarak Sümerce konuşmaya başladığı anda 2010'larda yaşıyorsanız korkmakta haklısınız. Biraz da tabii şimdi filmi izlemeyenler için yani koşullarda uygunsa siz zaten gerilimli bir ortamda yaşıyorsanız yoksa şimdi sen burada bir anda Sümerce konuşmaya başlasan ben zaten senin Sümerce konuştuğunu anlamayabilirim. Bir, iki hani senin için kaygılanırım ama e, senden büyük ihtimalle korkmam. Ama evet. eğer zaten uzun süredir sıkıntılı olaylar yaşıyorsanız ne olduğunu açıklayamadığınız sorunlar yaşadıysanız dördüncü, Türde. Tür filminde olduğu gibi. O zaman tabii karşınızdaki insan beklenmedik hareketler, beklenmedik şeyler söylemeye başlayınca sadece sesin yüksekliği değil, dediğin gibi asla konuşamayacağı bir dilde konuşması da sizi neler oluyor kaygısını sürükler. Doğru söylüyorsun. Tek başına ses belki o etkiyi yaratmaz ama tehditler hanesine yazarsınız o anı ve e, bu da korkuyu başlatan küçücük, o çığ başlatan kartopu gibi. Kafanızın içinde dönüp durur. Şimdi burada bahsederken daha çok fiziksel olarak insana zarar verecek şeylerden, acizlikten, zarar verme potansiyelinden bahsettik korkuyu tanımlarken. Ömrünüz boyunca hiç karşılaşmayacağınız şeylerden korkmanız mümkün. Hiç dağın olmadığı bir yerde yüksekten korkan bir insanla karşılaştığınız zaman, gerçi bu çok güzel bir öykünün konusu olsa gerek ama şaşırmazsınız ne bileyim çünkü insanlar yüksekten korkarlar. Evet. İdiopatik ya da manasız olarak tanımlayabileceğimiz şeyler de insanlarda mevcut. Bir filmde görmüştür, bir yerde duymuştur, bir kitapta okumuştur ve o korku bir anda gelişip yerleşip gelişmeye başlayabilir. Bunlar da işte hepimizin sahip olduğu fobiler. E tabi yani zaten çok doğal. Hayatınızda ilk defa deniz gözlüğü alıp, şun orkel alıp suyun altını görmeye başladığınız zaman çok derin bir noktaya ulaşırsanız ister istemez Jaws'ı seyretmek zorunda değilsiniz. Oradaki o bilinmezlik, o karanlık, o hiç tanımadığınız görüntüler sizi korkutacaktır. Çünkü ortam sizin yaşamanıza uygun bir ortam değil. Tanımadığınız pek çok şey görüyorsunuz. Bir de doğru düzgün de göre Ulaşamayacağınız da bir yerde. Evet. Ama sizden daha hızlı hareket eden yaratıklar var çevrenizde. Yani yine varoluşa dayanan korkular sanki. Evet, acizlik, konforlu alanınızdan, kendiniz güvenli hissettiğiniz yerden çıkarılma gibi şeyler. Biz bunların hepsini de görüyoruz. Mesela korku öykülerinde sıkça kullanılan şey genelde bir dar boğazdan, bottleneck tabir edilen bir yerden bir hikayenin anlatıcı ya da kurban ya da kahraman, kahraman diyorlar ama korkuda genelde kurban olur o. Evet. Ee, anlatmaya başlamaktır. Yani zamanı, mekanı tanımlarken bir dar boğazdan gece sabaha kadar canavarlarla boğuşmak zorunda olan bir yere kısılmış bir adamdan başlarsınız mesela. Bu Alien'da da böyledir. Dracula'da da böyledir. Harker şeyde Rıza'yı da aynısını kısı. yapar. Kısılmışlık ve dar boğaz meselesi gerçekten evet. bir başka klostrofobiye bizi götürüyor ister istemez. Hiçbir zaman kendinizde mesela klostrofobi bir tip olmayabilirsiniz. Gittiğiniz yerlerde dar yerlere girmekten kendiniz o sırada sıkılmıyor olabilirsiniz. Ama bir filmi seyrederken işte adamın biri sıkıştığı zaman siz onun... Eğer film iyi çekildiyse siz onun o hissiyatını birebir yaşayabilirsiniz. Genel olarak şöyle bir toparladım hani Madde madde tam olarak nelerden korkuyoruz? Yani belirgin olarak yani gözümüze çarpanlardan bahsedecek olursak bir kere bizim gibi olmayandan korkuyoruz. Yani şimdi bir adam görüyorsunuz. İnsan gibi ama insana benzemiyor. Bu sizi korkutur. Çünkü ne olduğunu bilmezsiniz. Adama ne olduğunu bilmezsiniz veya adamın ne olduğunu bilmezsiniz. Ortamda olmaması gereken bir şeyden korkarsınız. Şimdi demin örneğini verdiğim gibi evdesinizdir. Bir anda şöyle kafanızı bir kaldırsınız. Kapının, kapının oradan size bir şey bakıyordur. şeklini şemalini bile tam olarak e, beyninizde bir şeye oturtamazsınız. O sizi epey bir hoplatır, korkutur hatta dehşete düşürür. Ölüm korkusu elbette ki. Mesela şeyde bu çok iyi işlenmiştir. Ee, neydi filmin adı? Son Durak. Son Durak. Hmm, evet. Son Durak filminde bu çok güzel işlenmişti. Ölümün peşinden insanların peşinden gitmesi ve bir şekilde tuzak kurması. Yani sen öleceğini bilirsin ve bir kaza sonucu öleceğini de biliyorsun. Ama kazan ne şekilde geçeceğini bilmiyorsun. Evet. Görsel yanılsama. Bu da bir korku sebebidir. Ee, siz bir şeye bakarsınız ama o baktığınız şey, beyniniz o anda size Gerçek şeklini iletmez, daha çarpık bir halini iletir ve ki bu akıl hastalarında özellikle görülen bir şey olduğu düşünecek olursa bu da bir dehşet konusu. Hele bunu bir edebiyatta işlediğiniz zaman çok daha farklı hallere evet. dönüşebilir. Acizlikten bahsettik, kapana kısılmışlık. Şöyle, bunun birkaç tane yöntemi var. Bu yöntemlerden bir tanesi adamı gömmek. Bilmem kaç metre toprağın altına gömdüğünüz bir insanı okuduğunuz veya seyrettiğiniz zaman aynı şeyi yaşarsınız. Hatta bir film vardı. Gömmekle ilgili değil de. Esas bir dağcının bir dağda kolunun sıkışık kalması. Filmin adını hatırlayamadım. 120, 128 saat. 128 evet, saat ne öyle bir şey. Evet. Ee, gerçek adam, olaydan Evet ayrıca. gerçek olaydan alınma ve bunun gerçek olduğunu da biliyorsunuz. Adamın çektiği eziyetin tamamını görüyorsunuz. Evet. Ki açık alan. Yani bulunduğu ortam açık alan aslında. Ama sıkıştığı yer daracık. Kendini kurtaramıyor. Ve bir an düşünmeye başlıyorsunuz. Bu adam en sonunda kendini yiyecek diye düşünüyorsunuz. Evet. Bir de orada çok güzel bir örnek bu. Biri söylemiş olduğun. Korku sanatını, korku edebiyatını ya da kültürünü... ...sadece doğaüstü yaratıklara... ...ya da sadece psikolojik korkuya... ...yani tek kanal şey, tek boyutlu bir şey ...sabitlememek gerekiyor. Çünkü... Oradaki korku çok daha yüksek empati duyabileceğiniz bir korku. Orada cin, peri, vampir, kurt adam, zombi, hortlak gelmiyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Kesinlikle ve e, güzel anlatı da önemli tabii. Siz orada kendi kolumuzda hissediyorsunuz o sıkışmayı belli bir yerden sonra. O nedenle çok güzel bir örnek. Korkunun değil de belki gerilimin çok iyi bir örneği olarak da belirtebiliriz. Ama şu önemli, doğaüstü olmasına gerek yok korkunun. Korku hemen her yerde görülebilecek bir şey. Korkuyu şu şekilde eklersin öyle bir dur adamı sıkıştırırsın orada bir de 2-3 tane vahşi hayvan koyarsın onu ölmesini bekleyen. Evet. E i̇şte o zaman korkunun doğruğuna ulaşırsın. Ki kapana kısılmışlık sadece daralanlarla sınırlı bir şey değil aynı zamanda. Bir uçağın düşüp yiyecek içecek olmadan kalması ve insanların birbirine yemeye başlaması da büyük bir dehşettir yani. Evet. Bir de... O da bir kapana kısılmışlık gidecek hiçbir şey yok çölün ortasındasın nereye gideceksin? Çok doğru bir şey söyledim. Biz Elian'da bunu söylemiştik hatırlıyor musun? Yani uzayın sonsuzluğu içinde kısılı kalmak. Sadece bir kabine değil, bütün bir gezegene de bütün uzaya da kısılı kalabilirsin. Ayrıca şöyle bir şey de var. Gerçekten fiziksel olarak B'yarı kısılı kalmana gerek yok ki. İki seçenek arasında da kalabilirsin. Adam kendi kolunu kesecek mi? Kesmeyecek mi? O arafta kalma. Yani tam arada kalma. Tam o şeyi yaratıyor ki bu da hani trajedi iki ucu süslü değnek diyeyim. <gülüyor> bu testere filmi de bunu çok iyi kullanmıştır. O seçenek arasında kalmak yani olmak ya da olmamak işte bütün <gülüyor> mesele o durumuna geldiğini gayet rahat görebiliyoruz. Evet. Ee, yabancılaşmak var. Bulunduğunuz ortama veya dünyaya karşı yabancılaşmak bir film istemiştim adını bir kızcağız var ee, kızcağız bir adamla beraber oluyor ondan sonra dönüyor ve e, gün geçtikçe zombiye dönüşmeye başlıyor onu saklamaya çalış işte bir gün saçları dökülüyor işte ertesi gün gözünün bir tanesini kambürüyor öbür şey yapıyor dişleri sararıyor dökülüyor falan filan yani topluma toplumdan tamamen farklılaşmak bedensel olarak farklılaşmak yani yabancılaşmak Olarak şey yapıyorum Damla. Bu söylediğim bana şeyi hatırlattı. Alacakaranlık kuşağının bir bölümünü hatırlattı. Adam sabahleyin uyanıyor çevresindekilerle karısıyla konuşurken karısı arada cümlenin içinde garip kelimeler kullanıyordu. Cümleyle bağlantısı olmayan. Sabah kahvaltısından bahsederken yumurta yerine fil diyordu mesela gibi böyle bir örnek. Arabasına binip işe giderken karşılaştığı yolda karşılaştığı insanlar daha fazla daha yoğun bir şekilde... Başka kelimeler kullanmaya başlıyordu. Durum öyle bir noktaya geliyordu ki ilerleyen zamanlarda tamamen kelimelerin yeri değişiyordu. Bildiği kelimeler ama bilmediği bir sırayla kullanılıyor. İnsanları tamamen anlayamaz oluyordu. Ve dizinin sonunda da sorun ondaydı. Geri kalan herkes birbiriyle çok iyi anlaştığı için en baştan kendi çocuğuyla beraber ilkokul kitabından dili yeniden öğrenmek zorunda kalıyordu. Ama burada çok güzel dediğin gibi müthiş bir korku bir de çarpıcı bir yabancılaşma. Evet. Philip K. Dick bunu birçok şeyinde, eserinde kullanıyor. Kendisi de nevrotik bir adam olduğu için kendi rahatsızlığından belki sanatına yansıması olarak birçok yerde bu etrafındakiler gerçek mi ya da işte bana bir zarar mı verecekler diye bir anxiety bozukluğu evresine geçi veriyor. Şey örneğinde görüyoruz. Biraz önce not almıştım. Belki birebir bir korku filmi gibi ele alınmasa da Truman Show'daki etrafın o kalabalığın, bütün dünyanın bir anda yabancılaşması. Daily filminde işte gözlüğü taktığınız anda aslında etrafınızdakilerin uzaylılar olduğunu görmek ve o hani subliminal mesajların her tarafta akıyor olması gibi. Yani bu bir farkındalık değil ama oraya uyumsuzluk, dev bir yabancılaşma büyük bir ürküntü yaratıyor olabilir. Ki zaten bunun kralı da Richard Mateson ben efsanedir. Yani sadece yabancılaşmayı anlatır baştan sona sen farklısındır, geri kalan Herkesden farklısındır ve onlar da seni kendilerine çevirmek istemektedirler. Evet. Hiç beklemeyeceğiniz bir şey ya da böyle düşündüğünüz mü bilmiyorum. Ben Mobi diye aslında yeri geldiğinde karanlık romantizmin ya da işte korku gerilimin önemli bir eseri olarak düşünüyorum. Siz dünya üzerindeki en güzel şeysiniz. Beyaz bir dev balinasınız ve bunu insanlara gösteremiyorsunuz ya da başka kimseye gösteremiyorsunuz. Çünkü suyun yüzüne çıktığınız anda sizi avlıyorlar öldürüyorlar gibi. Mateson'un ben efsanesinde de aslında tersinden de olsa Robert Nevred'in durumu birazcık böyleydi. Çünkü herkes ona hayrandı. Evet. O yani tam bir yırtıcıydı. O kaplandı yani oradaki. Ve gerçekten nefsaneydi ee, baktığın zaman. Kaptan Ahab'ın büyük aşkı da bu yüzden olabilir Moby diye. Onunla o benzersizliği. Açık alan korkusu... Bunu özellikle son zamanlarda filmler çok güzel kullanıyor. Mesela World War Z'de açık alan korkusunu ciddi anlamda hissediyorsunuz. Yani o saklanma hissini bütün ağırlığıyla üzerinizde fark edebiliyorsunuz. Neden? Çünkü dünyanın geri kalanı zombi olmuş ve siz normal bir insan olarak o dünyanın içerisinde yaşam savaşı veriyorsunuz. Yani düşünsenize. Kaçacak yer yok Kaçacak musun? yer yok. Bütün zombi filmlerinde aynı bu açık alan korkusunu yaşarsınız zaten ya da salgın filmlerinde. Evet. evet. Yani o açık alan korkusunu hani derler ya işte kapana kısılmışlık aslında açık alan korkusu da bir kapana kısılmışlığın farklı formu. Evet. Nietzsche'nin uçurumla alakalı bu ikilemi ve sözü özellikle yükseklik korkusunu tanımlıyor. Sadece fiziksel manada değil. Siz uçuruma baktıkça uçurum da size bakar. Sözü çok değerli. çünkü bir şeyle temasa geçtiğiniz anda ister istemez birbirinizi çekip birbirinize dönüşmeniz söz konusu. Ve yüksekten insanların korkusu %50 itibarla yani neredeyse yarısı düşmek değil. Bence aşağı atlama isteğine yenilmek hı hı. olarak şey yapıyorum. Ele alıyorum ben bunu. Bu şekilde düşünüyorum. İnsanlar baktıkları anda yüksekten aşağıya da aşağıya baktıkları anda bu korkuyu en yüksek seviyede yaşıyorlar. Aa ben buradan düşersem ne olur diye bir hayal kurmanıza gerek yok. Bir yerden sonra sanki gel gel diye böyle çekiyor seni o yükseklik. Bir de bu mesele birebir okumayla gerçekten net bir korkuyu gösterirken aynı zamanda e, metaforik olarak da pek çok anlama gelebiliyor. Mesela canavara dönüşme meselesi. Siz iyisiniz, çevreniz canavarlarla dolu ve onlar sizi öldürmek istiyor. Siz daha iyisiniz. Siz onları öldürüyorsunuz ama yani bir süre sonra o kadar çok öldürüyorsunuz ki aranızda hiçbir fark kalmıyor. Siz de öldürensiniz, onlar da on, siz avcı, onlar av ve tersi de geçerli. Siz ona dönüşmüş oluyorsunuz canavara. Gene ben efsane direkt olarak. Ben efsane bana göre hem sona kalan tek adam. ...korkusu, bir öyle bir korku evet, da var. var... ...yani dünya üzerinde yapayalnız kalma... ...korkusu ve bütün dünyanın size karşı... E, ...işleyecek olması... E, ...dönüşüm var... ...orada yani bir şekilde... ...insandan daha başka bir hale... ...dönüşüyorsunuz... ...tabii bu dönüşüm... ...aynı zamanda hem korku filmlerinde... ...hem edebiyatta... ...farklı şekillerde de işlenebiliyor... ...dönüşümde işte... Morphing şeklinde yani nasıl derler insansınız ama işte maruz kaldığınız bir virüs veya bir e, hastalık neticesinde e, formunuz değişiyor. Evet. Huylarınız değişiyor. Şey vardı mesela Doktor Jekyll, Mr. Hyde buna güzel bir örnek. E, veya halk aslında korku olmamasına rağmen o da güzel bir örnek. Veya The Swamp Thing o da güzel bir örnek. Yani dönüşüm de başlı başına. Bir korku. Evet. Hatta zombi filmlerinin en korkutucu yanı nedir? Yakalandığınız zaman bir zombiye dönüşecek olmanız. Evet. Sen dönüşüm derken tabii bizim dinleyicilerimiz arasında herkes Franz Kafka'yı e, almamız gerektiğini düşündü büyük ihtimalle. Mutlaka e, mutlaka. Evet, onun meşhur dönüşümü. E, yalnız ben Kafka'nın dönüşümünden öte yaşlanmak üzerine olan bir başka öyküsünde esas dönüşüm korkusunu ve dönüşüme karşı geçirilen o. Travmayı e, görmüştüm. Bir tren yolculuğu esnasında e, çok yetenekli ve geleceğin önemli yıldızlarından olacak bir genç adamın, bir çocuğun huysuzlanması şeklinde başlıyordu. Şimdi çok yüzeysel olacak ama şöyle toparlayayım. Tek problem çocuğun büyümesiydi. Varoluşunun, farklılaşması, insanların onu çok sevdiği dönemin şey olması, belki sakallarının çıkması... Gibi ya da vücudundaki o formal değişikliklerin o ciddi bir travmanın yaratmış olduğu şeydi. Yoksa tabii ki bir sabah uyandığında kendini bir hamam böceği olarak buldu. Doğru mu söyledim? Evet evet George Samsa. Samsa evet. Gregor Samsa. Gregor Samsa. Evet. Dönüşme başka örnek e, hatta çok güzel bir örnek vardır. sinek filmi. Evet. Yani o filmde gerçekten dönüşmenin ne kadar büyük bir korku olabileceğini... Rahatlıkla izleyebiliriz. Ama orada çok ilginçtir. Dışarıdan bu dönüşümün korkunçluğunu bizler dışarıdan izleriz. İçerideki herkes de dışarıdan izler. Ama dönüşen kişi korkmamaktadır. O da çok güzel bir detaydır. Yani önce güçlenir. Bundan dolayı korkmaz. Ondan sonra artık varoluşunu kabullenir. O sebeple korkmaz. Ama e, neredeyse hiçbir aşamasında sineğe dönüşmekten dolayı kişi korkmaz. Ratsız Rahatsızlıkları isteder çünkü fiziksel değişimleri vardır hı hı. ama ben sinek oluyorum amanın kendimi öldüreyim demez. Bu konuda aslında H.G. Wells çok ahlakçı bir yaklaşım ama dönemin insanları o şekilde yaklaşıyordu belki. H.G. görünmez adamı direkt olarak o büyük bir dönüşümü ve dönüşümün başka bir şey dönüşmenin insan vücuduna bir önceki karakteri yapabileceği etkiler, bozulmalar üzerine bir anlatımı mevcuttu. Ve en sonunda da tabii kötüler ölüyor öyle bir dönemdeler. Yani kötü bir adama dönüşüyor oradaki bilim adamı gibi bir hası vardı. Galiba Jekyll da da kendini öldürüyordu. Tam olarak hatırlamıyorum son Jekyll Hyde'i. Çünkü canavarının ölmesi gerekiyor. O dönemin romantizminde o şekilde ilaçlıyor. Mesela canavarın ta kendisi olmak da bir korku. Siz farkında değilsiniz. Çevrenizde bir sürü olaylar gelişiyor ve sonunda aslında bütün bu olayları gerçekleştiren kişinin kendiniz olduğunu anlıyorsunuz. Mesela Identity'de, Identity'de olduğu gibi. Evet, bir Kimik de adlı film. Evet, bir de şeyi hatırlayamadım kimin de o? Bir canavar, bir şatoda sürekli kaygısı var bir canavar kaygısı var daha so, yani ökü sonunda yabancı. aynaya bakıyor ve aynada yabancı, kendisi... yabancı HB yabancı hiçbir Lovecraft'ın yabancı. Lovecraft'ın mıydı? Evet. Aynaya bakıyor ve kendisinin yaban, yaratık olduğunu görüyor. Korkulanın kendisi olduğuyla yüzleşiyor. Evet. O da bu, buna iyi bir örnek tabii. Bu da çok olabilir. çok iyi bir örnek. Evet, evet gerçekten çok iyi bir örnek. Dorian Gray portresinde de aslında korkunç taraflarımızı bir yere hapsetmek olgusu bir daha bir ele alınabilir. Çünkü onlarla topluma karışamazsınız ya da insanlara göstermek istediğiniz taraflarınız onlar değildir gibi ele alabilirsiniz. Yani ben bütün hani egomu bilmem ne mi girerken askıya bırakıp öyle geldim falan gibi laflar vardır ya. Dorian Gray'de de mükemmel olmayan her tarafımı bir tabloya hapsettim ve o şekilde dünyayı etkileyerek yaşıyorum. Aslında bunu birazcık da mesela bazı e, korku filmlerinde veya hikayelerinde bunları Kişilik bölünmesi olarak verdikleri gibi aynı zamanda dönüşerek farklı bir kimlik alma tadında da veriyorlar. Evet. Mr. Brooks'ın vardı. vardı. Evet, evet. 2008 yılı. Kevin Costner. Evet. Ben mesela oradaki şey olayını çok beğenmiştim. Kişilik bozukluğunda iki... Karakteri de aynı kişinin oynamaması çünkü o körün gözüne yazmak demek. Hmm. Siz bunu anlayın ki bu iki ayrı insan saçını şöyle tararken böyle taramaya başladığından da başka bir kişiye geçiyor. Jekyll Hyde oluyor gibi. Mr. Brooks da bu şekilde yaklaşmamışlardı. İki ayrı ruh haline karakterine iki ayrı kişi oynuyordu. Ve yani bu en arkaik ilk yaklaşım bu gerçekten. Jekyll ve Hyde'daki durum bu. İki ayrı kişinin oynaması. Ve iki ayrı kişi de birbiriyle anlaşıyordu. Zaten Mr. Brooks'un kırılma yeri oydu benim aklımdaki. Karşılıklı şakaya yapıyorlardı. Böyle araba sürerken yan yana durma sahnesi vardır. O mesela çok daha vurucuydu. O daha korkunçtu bence. Bence kişilik bölünmesi ve farklı kişiliklere sahip olmak da aslında başlı başına bir korku unsuru olarak rahatlıkla kullanılıyor. Neden diyeceksiniz? Düşünsenize normal bir insansınız ama sizin bir diğer kişiliğiniz seri katil. Ee, Zaten bu işte bizi bu temel korkular meselesinde yeni Hatırlamamız, unutmamamız gereken bir başka korkuyu o da bilinç kaybı korkusuna getir getiriyor. Yani neden herkes Alzheimer olmaktan çok korkuyor? Evet. Çünkü yani ben ben olmaktan çıkarsam ne yaptığımı ben bilmezsem, fark etmezsem o benlikten ayrılma meselesi en büyük korkulardan biri. Evet. Yani şöyle diyebilir miyiz insanın kendi üzerindeki kontrolünü kaybetmek de bir dehşet. Aynen öyle. Peki şuna Topluma... gelebilir miyiz? İlişkisini de çok belirliyor. Yani ben topluma öyle görünmek istemiyorum'a geliyor gene. Rezil olacağım diye bir mefhum var. var ya. Yani o çok daha büyük bir korku. Orada vampirin dişi olmasına gerek yok. Bu şey bile ruhsal bozukluğa yol açabilir. Hatta bunu yabancılaşmak olarak da bir başka şeye de çekebiliriz. Evet. Buna ele geçirilmeyi de ekleyebiliriz. Pozession dediğimiz hmm. yani bir şeytan, bir cin, bir, e, uzaylı. bilinmeyen uzaylı yani bir varlık tarafından vücudumuzun veya zihnimizin ele geçirilmesi İnsanın kendi üzerindeki kontrolünü kaybetmekten bahsetmişken ele geçirilme de e, büyük bir korku. E, bir cinin, bir e, bilinmeyen bir varlığın, bir uzaylının e, bizi ele geçirmesi, vücudumuzu veya zihnimizi veya her ikisini birden. Mesela şeytan çıkarma konulu filmlerde görürüz ki kimi zaman benlik tam olarak ele geçilmemiştir, sadece vücut ele geçmiştir ve zaman zaman kişi çıkar ve yardım ister kurtarılmak için buna benzer pek çok possession zaten filmi var en önemlilerden bir tanesi de exorcist zaten şeytan, evet. şeytan gene şey var benim mesela tüylerimi diken diken eden aslında acayip korkunç bir film değil ama Conjuring mesela beni annenin ele geçirilmesinden dolayı çocuklarına zarar vereceği hissiyle çok korkutmuştu. Kaçırılma, uzaylılar tarafından kaçırılma, ele geçirilme, evet. işte tekrar vücudunun uzaylılar tarafından kullanılması gibi. Evet, Shining'de de vardı o birebir. Baba ele geçiriliyordu, anne ve çocuğa bir tehdit oluyordu. O en vurucu, belki de vakumotifli oydu. Birazcık. O zaman birazcık da yerli korkulardan, buralı korkulardan bahsedeyim. Dünya çapında şeyler bunlar, benel ve Herkesin ortak korkuları bunlar yani. Pasifik'te bir adada dünya üzerinde kimseyi görmemiş. interneti, telefonu ya da işte gazeteyi, şunu bunu. Hiç, hiç bunlarla karşılaşmamış bir genç insan da bundan korkabilir. İşte dünyanın merkezi artık bugün neresiyse başkentliğinde New York olarak geçiyor herhalde. Orada yaşayan insanlar da genelde benzer korkular yaşıyorlar. Bunlar çünkü temel korkular evet. bir yerde. Biz korkuyu bu şekilde tanımladık. Ama e, bizim bir amacımız var aslında. E, biz yerli korkuyu bir şekilde, belki de üzerinde, Çalışarak, daha fazla çalışarak, daha emek vererek buradan öteye götürmek istiyoruz. Yurt dışına götürmek istiyoruz mesela. Dünyaya yaymak istiyoruz. Bu nedenle de üzerinde durduğumuz konular var. Mesela kültürel öe olarak sadece Türklerin ya da Ortadoğulların korkabileceği şeyler üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu da zaten önce onu tanımlamayı getiriyor. Önce bir şey çabası var. Yani evet. önce biz nelerden korkarızı tanımlamak gerekiyor ki evet. ondan sonra o tanımın üzerinden yürüyüp herkese ulaşabilecek korkular oluşturmak. Evet. Mesela biz öcüden korkmuyoruz. Bize böyle öcü vesaire diyorlar ama cinlerden korkuyoruz. Net bir şekilde. Ya da bizde çok fazla hayalet vesaire yoktur ama iyi sıhhatte olsunlar vardır. Gibi kültürel yerel şeyler var. Ee, farklılıklar var. Bir de şu bizde şundan korkarım bundan korkmam. Onu söylemeden geçmeyelim. Evet. Bizim Türk insanında kardeşim ne öyle saçma sapan vampirdi, zombiydi Kurt adamdı ben bunlardan korkmam söylemi var. Bu aslında doğru koşullarda ha hayal kuramamaktan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Çünkü siz gece yatağınızda yatarken boynunuzda bir ağırlık, göğsünüzde boynunuzda bir ağırlık hissedip uyandığınızı bir hayal edin. Karanlık, üzerinizde bir ağırlık var, uyanıyorsunuz. Birisi sizi... ...bastırıyor ve üzerinizde birinin olduğunu fark ediyorsunuz. Ve kafasını kaldırıyor, uzun dişleri kanlar içinde, ağzı yüzü kanlar içinde bir yaratık sizden kan emiyor. Şimdi ben vampirden korkmam diyen en yiğit, en baba yiğit arkadaşı bu sahneyi hayal etmeye davet ediyorum. Evet. Ben buradaki temel sorunun aslında vampirlerin bu coğrafyaya gelemeyeceğini, bizim onlara çok uzak olduğumuzu düşünmek olduğunu zannediyorum. Ki vampirler bize uzak değil. Bu hatayı düzeltmeye başlamamız gerek. Evet, evet vampirler bize uzak değil. Vampir e, anlatılarının çıktığı yer bizim buradan birkaç yüz kilometre ötemiz ve 400 yıl kadar tamamen bizlerin toprağı olarak geçmiş olan yerler. Bizim kültürümüzde emin olun ki e, Mezopotamya'dan yani daha fazla etkisi var. Sanatımızda, giyimimizde, kuşamımızda, Osmanlı döneminde. Bu nedenle biz Balkanları bir yok sayıyoruz. O çok ilginç bir hikaye. Ayrıca... Demokan biraz önce bahsettiğin hikaye bin bir geceden birebir olarak alınmış bir sahne. Her gece gelip tüccarın çocuğunun kanına emmesi ya da işte genç karısının kızının kanına emmesi sahnesi var. Genç güzel bir kadının bunu Lilith olarak, Albak karısı olarak vesaire olarak çeviriyorlar. Şimdi e, vampir buralara gelemez zannetmek bir defa orada bir korkuya karşı kendinize bir şey örmenizi sağlıyor. İnsanlar neden böyle zannediyorlar? Çünkü o vampir buralı değil. Vampiri güzel bir şekilde tanımlayıp buraya getirmemişsiniz. Yani arkasının boş olmasından kaynaklanıyor. Evet. Hem o sahnenin hem o karakterin hem o atmosferin. Öyle bir olay olamaz. Bunlar çok belli mizansendir. Kartondan bir tane resim var önde. Arka tarafına çıtayla tutturmuşlar. Hiçbir geçmişi olmayan, orada bulunması için mantıklı bir sebebi olmayan tutarsız bir mizansen yaratılmış sadece diye düşünüyor insanlar. Gerçeğini yaptığınız anda, yani bunun örneğini görmek için 1930'lardaki... Bela Lugosi'nin oynamış olduğu Drukulo ve Vampir'i izleyin. Orada efektin azlığında oyuncunun gerçekten bir canavarı nasıl canlandırdığını görün. Evet. O zaman ikna olacağınızı düşünüyorum. Gerçekten de biz uz uzak şeyler değil. Ama biz nedense cinleri seviyoruz. Mesela senin biraz önce bahsettiğim ele geçirilme hadisesi. Sadece ele geçirilme de değil, takip edilme. Çarpılma. Evet bunların hepsine biz mesela biraz önce korkuda olduğu gibi... Toplam bir isim veriyoruz. Musallat diyoruz. Türkiye'deki ilk modern zamandaki korku filmlerinden bir tanesiydi. Musallat da biz doğru tanımlamaları yapmadığımız için... ...yurt dışında hayalet filmi kategorisine girebilecek olan bir film... ...Türkiye'de cin filmi kategorisine giriyor. Ki cinin içinde biz biraz önce saydığımız... ...vampirler de giriyor, hayaletler de giriyor, hortlaklar da giriyor. İşte cinlerin bizatihi kendisi de geliyor. Herkes orada oluyor... Ama biz sadece cin deyip geçiyoruz. Bizim bir terminolojide iki inandırıcılıkta kusurlarımız olduğunu düşünüyorum. Biz derken herkesiyle alıyorum tabii. Evet. Filmleri yapan, öyküleri yazanlar. Adlarıyla bilmedik, bilmediğimiz için yani orada da bir şey var. Şimdi bizim tamam edebiyatımızda da ortaya çıkan, söylencelerimizde ortaya çıkan pek çok genel adıyla cinler Bilmiyorum. var. ...ya da işte korkutucu yaratıklar var... ...öyle söyleyelim cinler demeyelim artık... ...korkutucu yaratıklar muhakkak ki var mesela... ...alkarız gibi, karakura gibi... ...kayış baldır gibi... ...yani çay gibi... ...yani bir sürü örneği var... ...ama tabii biz... ...bunları çocukluktan itibaren... ...işte o cin, şu cin, bu cin olarak öğreniyoruz... ...yani kalkıp da biz bunun... ...işte birisi kalkıp sana dedi mi çocukken işte... ...ama evladım Çayninesi gelir... ...ya evet. da çarşamba karısı gelir... Evet, dediler aslına bakarsan. Sana demişler yani yaygın de ne de, de, de, kadar şeydir diyebilirler <gülüyor> <gülüyor> ki yani. Yani az dediğin gibi yani bazı yerlerde bu tarz terminoloji kullanıldı ama mesele zaten sizi bir şeyle korkutma olarak başlıyor bizde. O da en kolay üç harfli ile korkutma olarak devam ediyor. Korkmamızın daha doğrusu bu coğrafyada korkuluyor olmasının temel sebeplerinden biri de insanımızın Korku dediğimizde bize soracağı ilk soru. Bu gerçek mi değil mi? Ve bizdeki çoğunlukla cin meselesindeki cevap çok kolay. Gerçek çünkü kitapta yazıyor. Evet. Burada hemen şeyi de vermek lazım. İkisinin ayrımını koymak gerekiyor. Edebiyat, sanat bu şekilde ilerlemez. Benim görüşüm bu. gerçekle gerçekçi başka şeyler. Bir hikayenin içerisinde tamamen uydurma şeyler anlatıyorsanız da İçerideki yaratıkları hikayeyi anlattığınız dünyanın, o alemin gerçekliğinde yazmanız gerekiyor. Gerçekçi, inandırıcı olmak zorunda. İnandırıcılık da gerçek başka şeyler. Kesinlikle iç mantık diye bir şey vardır. Hikayenin iç mantığını doğru kurarsanız evet. o gerçekçiliği sağlarsınız. Evet. Yani ben inanıyorum ki Türkiye'de tabii ki bir bayranık bir vampir olmayacak ya da bir İskoç kurt adamı olmayacak. Yani çünkü onlar abes çeviriler olacak diye düşünüyorum. Bir kurt adam, bir vampir, bir hayalet, bir jihanşi hikayesi yazmak mümkün. İyi hikayeleştirildiği sürece insanları ona ikna etmeniz evet. Ya Bir oluyor. kurt hikayesi yazmak istiyorsan Türklerin e, eski inanışlarında zaten... İtbarak var zaten evet. I, i, ya, itbara, kurt var zaten. Kurt var, ağaç var, at var. Yani bunların hepsini kullanabilirsin Hı hani kutsal şeylere dokun dokunmak olayı değil. Yani eğer bir şey yaratmak istiyorsan, korkunç bir şey yaratmak istiyorsan taştan bile korkunç bir şey yaratırsın ki evet. bizim geçmişimiz kullanabileceğimiz pek çok kaynakla dolu. Yani neye elimize atarsak atarsak atalım mutlaka bir korkutucu yanı vardır. Evet. Bunun umacısından tut ki mesela umacı da var. Cin demiyor da umacı diyor mesela. Cadı kadın demiyor umacı diyor mesela. Ha umacı evet. diyor. Hani aç mesela bak kaynakları umacı diye bir şey yok geçmiyor açıklamamış. ama sen bilirsin umacıyı yani çocukluğundan itibaren ha umacı gelir gece dışarı çıkarsan seni kaçırır. Evet. Yazılı kaynak eksiğimiz aslında yazılı kaynak eksiyi işte belgesel kaynak eksiyi bu şeyleri ortamı yaratıyor yok insanlar rahat yani çok bilgiç bir şekilde Kardeşim Anadolu'da ejderha yok ki gibi bir cümle sarf edebiliyor. Evet. Vampir işte bizde yok ki diye bir cümle sarf edebiliyor. Kur, kurt, adam, kurt adam bizde yok kurt adam, ki. Ya biz kurttan gelmişiz diye efsanemiz vardı. Kurt adamdan daha yani Türkten daha kurtadan bir şey var mı? Ya onu bırak. Hani sen kendin içinden kullanmıyorsan bu topraklarda bahsi geçen galibin de dediği gibi itbarak var yani. Hı. Kullanabileceğin... Envai çeşit element var. Bu topraklar çok zengin o açıdan. Hatta fışkırıyor bile delinebilir. Ama önemli olan işte o e, şeye ulaşabilmek, o kaynağa ulaşabilmek ki bizde epey zor. Önceki programda ikna etme yöntemleriyle alakalı bazı şeyler söylemiştim. Şimdi insanları yazmış olduğunuz hikayeye ikna etmeniz gerekiyor. Gerçek olmayan bir hikaye yazdığınızı başta söylüyorsunuz. Onlar bunu birinci anda gerçek zannediyorlar. Daha sonra hikayenin içerisinde geçen hayali bir yaratığı görüp bunun gerçek olmadığını söylüyorlar. Bir daha ikna etmeniz gerekiyor. Orada bir kavram karmalaşası var. Bu sadece terminolojik ya da barındırdığı unsurlarla ayrışılacak bir durum değil. Birincisi cesaret eksikliği var. Benim gördüğüm o. İkincisi yazar eksikliği var. Üçüncüsü de yazarın cesaret eksikliği Türkiye'de. Türkiye'de yazar, yönetmen, senarist... Oyun yapımcısı, çizgi romancısı o bu. Gerçi çizgi romancılar daha cesur. Kabul etmek lazım. Evet. Onlar her şeyi denediler. İki program evvel konuşmuştuk bunu. Bir defa cesaret edip cinden ondan sonra al karısına daha tam girmediler ama ondan da bir iki bahsettiler. Al karısından ondan bundan bahsetmiyorlar. Ee, neden? Çünkü o çok güvenli bir liman. Oraya gemiyi vağlarsanız hiçbir fırtına dokunmaz. Ve e, o satar, o yaygınlaşır insanlara diyorlar. Deney yapıp da üzerine bir şey katmadan, koymadan hikayeler yazıyorlar. Cin filmlerine bakıyorsunuz. Geçen sene peş peşe beş tane cin filmi geldi. Bütün sezonu dokuz tane cin filmiyle kapattık. İnsanlar ölüyorlar, yanıyorlar cin filmlerine. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Birkaç sene sonra cin filmi dediğiniz anda herkes ö ödeyecek, kaçacak. Ve ne olacak? gene sonuçta olan Türkiye'deki korku yazma, korku filmi çekme sektörün olacak. Siz üzerine yeni bir şeyler denemediğiniz için, bir şeyler katmadığınız için... Zemini aslında kirletip dağda dibe çöktürüyorsunuz. Üzerine bina kurmuyorsunuz. Var olandan sermayeden yiyip geçiyorsunuz. Mesela şey sormak istiyorum. Bizde salgın hastalıkla ilgili bir film var mı? Korku filmi. Yok. Yok. yok. Yani kullanabileceğimiz bir şey. Yani salgın hastalık var bu bizde. kadar. Ha? Var bizde. Birebir olayını ben kaynak olarak salgın. aldım. Hayır bizde var ama evet. film olarak yok. Veya edebi bir şey olarak kullanılmış bir şeyi yok. Yok. Mesela kullanılabilecek bir şey çok evet. müsait çünkü. Evet evet bu topraklar çocuk felci, kuduz ondan sonra envai çeşit veren bir sürü salgın gördüler. Ve bununla alakalı da işte toplumcu gerçekçi filmler de çekildi, kitaplarda yazıldı. Mesela kapana kısılmak da çok rahat kullanılabilir. Kar yağdığında yolları kapanan köyler var. Doğal afet Yaz oradan yok. bir tane hikaye mesela. Evet. evet yani doğa üstünü geçtim. Doğal korkularımız bile çok kısıtlı kalıyor. Belki bir deprem dolayısıyla bir tane küçük kıyamet Çok çekildi. Durusun, evet. Bir tane deprem korkusu ki orada da yine bir hafiften doğa üstüne bağlayıp mezarlar ve hayaletler hayalleri de hissediliyordu. Ama yani yine de bir deprem korkusunun üzerine bir tane filmimiz var. Bunca o da yıldık. Doğu Yücel yani. O da bizimle aynı kelimeleri söyleyecek bir insan evet. Mesela şey var. Köyün Delisi gibi bir ...unsur var bu topraklarda. Bunu niye kullanmıyorsun? Bizde o sadece komedi amacıyla kullanmıyoruz. E, komedi ama komik değil yani. Ee, şeyler var mesela e, travmalardan, travma korkularından bahsedecek olursak... ...çocukları gerizekalı olup ahıra zincirlenen, yani zincirleyen aileler var. Evet. Bu başlı başına bir korkudur. Hatta kişilik bölünmesini hal buna ekle. Muhteşem bir korku çıkarırsın. Tabii ki bunlar çok üzücü şeyler ama bir yandan yapılan şeyin yanlış olduğuna... Parmak, basar. Parmak basarken aynı zamanda korkuyu yani onu korkuyla vermek de bir uyarı anlamındadır. Türkiye'de seri katil yok diyorlar. Mesela herhangi bir seri katil kitabına ya da filmine açıp baktığınızda seri katillerin ilk kurbanlarının kadınlar olduğunu görürsünüz. Ve kadına şiddetin aslında bu hikayelerin ana yürütücüsü yine tekrar edeceğim lokomotifi olduğunu göreceksiniz. Ama Türkiye'de kadına şiddet yok mu? Olmaz olur mu? Yani evet. Sayılara baktığın zaman kadına şiddet belki biz bayağı üst sıralardayızdır diye düşünüyorum. Yani mümkün. Ee, yeni bir korku tanımlamak, daha doğrusu insanlara örneklerini göstermek mümkün. İnsanların inanacağına ve ikna olacağına da inanıyorum ben. Bizde şöyle bir herhalde kanı var. Bizim insanımız işte ondan korkmaz sadece cinden korkar, periden korkar. Bu en, bence yanlış. O zaman biz niye okuyoruz farklı şeyleri, niye seyrediyoruz farklı şeyleri? Doğru sunumlara ihtiyacımız var, daha çok kaynağa ihtiyacımız var. Bizler o yüzden bu programda dilimizde tüy bitene kadar Alkarısından, Kura'dan bu isimlerden bahsediyoruz. Sürekli tekrar ettiğimiz bazı şeyler var, kavramlar var ki bu kavramlar araştırılsın, kaynaklar yaratılsın, üzerine konuşulsun. Bu yönde de gelişmeleri de aslında görüyoruz. Bizim bir yerde inat edip cesaretlendirmemiz gerekiyor ve şimdi buna önce olmak değil ama bir şekilde bir yolu göstermek gerekiyor, bir delilin ortaya çıkması gerekiyor ya. Biz Anadolu korku öykülerinde ilk bununla başladık, ilk öykülerimiz yazdığımızda cinle alakalı korku öyküsü bile yazılmıyordu. Sadece gerçek anılarmış gibisinden anlatılan suya tirit işler vardı. Şimdi bir sonraki Anadolu korku öyküsünde ya da bizlerin ortaya koyacağı başka herhangi şeyde dikkat etmemiz gereken şeyler bence bunlar. Cesur olmamız lazım. İlk örnekleri bir şekilde ısrarla göstermemiz lazım. Yapımcı, yönetmen, yayıncı e, tabii kitabı, filmi satmak için başka kaygılarda olabilir. Ama yazarın, üreten kişinin başka amaçları, yönelmesi gereken başka şeyleri, başka bir ajandası olması gerekiyor. Mesela biz hep diyoruz ya, uzak doğu korku sineması gerçekten güzel. Yani pek çok harika ürün var verdiği. Ben Türkiye'den de Böyle güzel örnekler çıkabileceğine inanıyorum. Hatta ciddi anlamda bunu e, iddia ediyorum. Gerçekten yapabilecek kişiler eğer bir araya gelip kafayı patlatırsa ve bunun için gerekli finansmanı bulabilecek olursa buradan da muhteşem yapıtlar çıkacaktır korku üzerine diye düşünüyorum. Evet nelerden korkarız diye başladık. Nelerden korkarızın cevabı olarak cesur olmamız lazım. Notlaştık. <gülüyor> Nelerden korkmalıyız'a geldik aslında değil mi? Hem Korkunası nelerden korkmalıyız'a geldik hem de cesur olmamız gerek noktasına da ulaştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.